Aşhedu Allah, ilaha illa Allah ve aşhedu anna Muhammedan abduhu ve Müslümanlar, İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımız, İstiklal Marşımız. O günün Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayakta dinlenen belki 80'e yakın şairin içerisinde.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 bu insanın, bu nizamın, bu dinin hayranı ve cinnet derecesinde bağlıyım, tamam mı? İşte Akif benim dayımdır, amcamdır, dedemdir, kardeşimdir, abimdir ve her şeyimdir. Bir zamanlar müftiliğim devresinde Nevşehir'e vaaza gitmiştim. Diyanetten 15 gün vazifeli olarak Ramazan-ı Şerif'te Nevşehir'e vaaza gittim. Nevşehir Kurşunlu Camii'nde Osmanlı eseri vaaz ederken ben Akif'in akrabasıyım, yani davada ve İslam'da Akif'in akrabasıyım. Akif benim amcamdır, dayımdır dedim, yakın kazalardan birinden bir şu bir şube reisi kalkmış gelmiş. Ya ben de Akif'in akrabasıyım, şu akrabamla bir görüşün diye. Nevşehir'e kadar gelmiş, kucaklaştık filan, yok dedim ben akrabasıyım dediğim manevi bağlarla akrabasıyım. Evet, manevi bağlarla benim Akif bedenimde ruhum mesabesindedir. Evet, kıyamet sabahına kadar Kapı Camii'nin kürsisinden cemaatime akiflerle övünebilirim muhterem Müslümanlar. Hayatı boyu bu milletin toplu iğnesini yakasına takmamış, kağıdına mektup yazmamış, zarfına koymamış, devlet hakkına hardal danesi kadar tecavüz etmemiş ecdadım, amcam ve dayılarım benim bebek ve muhterem Müslümanlar. Ne diyordu? İman babında İstiklal Marşımızda ne diyordu? Garbın ufuklarını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar. De kapıyor öymen kardeşim. İstiklal marşın, Garbın ufuklarını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar. Benim iman gibi... Nasıldı? Benim iman dolu göksüm gibi serhatim var. ''Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var ''Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.'' ''Garbı nafakını sarmışsa bir şelik zırhlı duvar''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 evet iman nimeti elhamdülillah gönüllerimiz gönüllerimiz o iman nimetiyle dolu olsun ölüp giderken ölüp giderken o imanla o imanın nuru içerisinde o imanın saadet müjdeleriyle kulağımıza gelecek cennet, cennet enharının şırıltılarıyla ve Cenab-ı Hakk'ın nur ve tecelliyatını göre göre mümin olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ölelim inşallah teala efendiler manevi nimetlerden ikincisi iman dedim ezanımızda okunuyor evet müteremmiler üçüncüsü Kur'an efendim Konyalı kardeşlerim üçüncü ve en büyük manevi nimet Kur'an nimeti, Kur'an. Arştan arza, meleklerden semeklere, denizdeki balıklara kadar nuruyla kainata hayat veren, zerrelerden kürelere ışık tutan kitab-ı kerim-i ilahi Kur'an. Ve yine Kur'an ve yine Kur